Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim <gülüyor> Elhamdülillahi rabbil Alamin Ve salatu ve salamu ala rasulina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi Ve man sarı ala nehjihi Ve man ittebahuhu bi ahsanna yevmi din Ama ba'd Geçen hafta cin suresinin tefsiriyle devam ediyorduk 29. cüzün tefsiriyle başlamıştık Mülk suresiyle Allah'ın fazla keremiyle cin suresine kadar geldik Allah tamamlamayı nasip etsin Cin suresinde geçen hafta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 Fasaddaqahu bima yaqulu ve kad kefera bima unzila ale Muhammed. Kim arrafa kahine gelir ve bir şey sorarsa tasdik ederse onu Muhammed'e indirileni inkar etmiştir diyor. Aleyhisselatu evet. Bu hadisin bir lafzı. Diğer bir lafzında men arrafen au kahinan lafzı var sadece. Orada tasdik etmek yok. Kim arrafa veya kahine gelirse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 Peygamber surenin ilk ayetinde ne anlatmıştı? Ee, Peygamber ise Kur'an'dan ayetler okurken cinler ne yapıyorlardı? Gelip bunu işleyip iman ediyorlardı. Şimdi biz de ayetler okuyoruz. Muhakkak ben iman ediyorum ki bunu dinleyip iman eden cinler olacaktır. Ee, devamındaki ayette وَاَنَّا وَنَنَّا أَلَّنْ نُعْجِزَ اللّٰهَ فِي الْاَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ حَرَبًا Doğrusu biz Allah'ı yeryüzünde aciz bırakamayacağımızı anladık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 Dediğimiz gibi iman istilahta nedir? Tabi olmaktır. Yoksa lügat manasında olduğu gibi tasdik etmek demek değildir. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُوا بَخْسَنْ وَلَا رَحَقَى Diyor ki her kim Rabbine iman ederse ne hakkı yenme ne de kendisine haksızlık edilme korkusu onu alır. Yani kim Rabbine iman ederse şundan emin olsun ki ne kendisine zulmedilir ne de haksızlık yapılır bu bir şeyi ortaya koyar din günü de diye iman ettiğimiz şey var ya işte o hakkın ehline teslim edileceği gündür cinler de bunu kastediyorlar dünyadayken firavunlar zulme kadın çoluk çocuk öldürebilirler bugün Suriye'de öldürdükleri gibi He? kadınlara tecavüz ediyorlar aynı şekilde çocukları öldürüyorlar yaşlıları öldürüyorlar kim yapıyor zalimler yapıyor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 O yüzden Allah kimseye zulmetmez ama ahmak insanlar topluluğu kendi nefislerine zulmederler. Allah'ın şeriatına tabi olursa insan Allah ona hakkını iade eder. Aksi takdirde zulmünden insan kesinlikle ne yapamayacak, dünyada diğer insanlardan kaçamayacak. Ve anna minnal muslimun ve qasitun. Şüphesiz bizden hem Müslümanlar var hem de ne yapanlar var? Zalimler var. Qasitun <gülüyor> Haddi aşanlar demek, zalimler demek. E bu ayetin tefsirinde alimler az önce bahsettiğimiz şeyden bahsetmişler ve demişler ki cinler fırka fırkadır, grup gruptur. Onların günahkarları da vardır. eslem'e أَسْلَمَ فَاُولَٰئِكَ تَحَرَّوْ رَشَدًا Kim de Allah'a teslim olup boyun eğerse işte onlar doğru yolu arayanlar, rüştü arayanlardır diyor. Allah Azze ve Celle subhanahu ve Teala cinlerin ağzından bunu ne yapıyor? Naklediyor bize.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 onlar cehennemin odunlarıdır gerek cinlerden gerekse insanlardan. Ve en lovestekamu ale't tarikati lestekaynahum Dediler ki on o 16. ayette eğer onlar Allah'a teslim olma yolunda dosdoğru gitselerdi elbette kendilerini bol su sunardık diyor Allahu Teala. Burada bakın Allah bir teşbih yapıyor.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 aman Allah'ım yani sahabenin ortasına düştüğü bir tabloya bakın duruma bakın e bunlar dün kazanmıştılar çatallarda dönüşleri ve bitmeli ki ölüm gelene kadar bitmeli o yüzden Allah Azze ve Celle Subhanahu wa Taala da her çatalda kalbi hidayete susayan insanlardan kılsın bizi eğer kalplerimiz öyle olursa Allah o her ayrında her çatalda bizi ne yapacaktır? hak olan doğru olana iletecektir لِنَفْتِينَهُمْ fihi وَمَنْ يُعْرِدْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُقْهُ عَذَابًا سَعَادًا Onları diyor imtihan edelim diye biz bunu yaptık diyor. Allah Azza ve Celle diyor ya اَحَسِبَ النَّاسُ اَيْ يُتْرَقُوا اَيْ يَكُولُ آمَنَّا وَهُمْ لَا İnsanlar iman ettik demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannettiler? He? Derse geliyoruz o Müslümanları görüyoruz işte sakallı sahabe gibi görüntüsü cismi olan insanlar hoş beş gülüyoruz eğleniyoruz tamam tamam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 Beş kişiysen elhamdülillah, beş bin kişiysen gene elhamdülillah. Elhamdülillah aleykulli hal. Her halimizde Allah hamd olsun. Nuh aleyhisselam için Allah ne diyor? Nuh çokça şükreden bir kuldu diyor. Çokça ham deden bir kuldu. E tek başınaydı bir, bir gemiyle kurtuldu. Yanında üç beş tane adam rivayetlerde gelen. Bütün kavim helak olmuş. Bak o durumda bile şükrediyor. O yüzden şükredin halimize. On tane Müslüman var yanınızda hiç yoksa en az.